28 Aralık 2017 Perşembe saatler 11'i gösteriyor değerli dinleyenler. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zırh, teknik masada Selahattin Çolak ve Twitter üzerinden de Seçil Türkkan Yeşil Bülten'in bu haftaki programını sizlere sunacağız. Canlı olarak Açık Radyo'dan yayınlıyoruz, yapıyoruz bu programı. Bugünkü gündemimiz sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduğumuz üzere Bartın'da e, Amasra'da yapılmak istenen termik santral ve o termik santral için gömüköyünde e, sökülen diyelim e, zeytin ağaçları. E, bu konular çok uzun zamandır gündemde aslında 12 yılı e, aşmak üzere Amasra'da termik santrale karşı verilen mücadele Bartın platformu üzerinden Devam ediyor bu mücadele çok geniş katılımlı şehrin e, çok önemli bir e, e, miktarının diyelim çok şehrin çok önemli bir nüfusunun istemediği bir projeden bahsediyoruz e, hatta Holding'e bağlı HEMA. ...enerji yapıyor bu santral projesini ve henüz daha hukuk süreci devam ediyor. Açılmış pek çok dava var. Davanın sonuçları bekleniyor ee, ve altını ısrarla çizelim. Bartın'ın, Amasra halkının ciddi oranda karşı olduğu bir projeden bahsediyoruz. Bu kez bu proje zeytin ağaçlarının katledilmesiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerdeki yaşanan gelişmeler özellikle sosyal medya üzerinden çokça tepkiye neden oldu. Oldu. Biz de hem bu tepkileri konuşacağız hem de e, neler olup bittiğini dinleyeceğiz e, hem de aslında şöyle bir şansı oldu bugün Yeşilbülten'in e, bugün Gömüköy'ünde bir e, basın açıklaması yapılıyordu henüz daha şu dakikalarda sona erdi basın açıklaması o açıklamadan notları da bizimle paylaşacak Bartın platformundan Erdoğan atmış telefon attığımızda Erdoğan Hoca merhaba hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sanıyorum sona erdi değil mi biz e, alıkoymadık evet. sizi basın açıklamasından Hayır e, tamam tamam evet. bitirdik <gülüyor> köye dönüyoruz araziden arazide yaptık açıklamayı bu zeytinlerin katledildiği arazide yaptık ve gösterdik basın mensuplarına da buradaki Nasıldı ilgi basının sana. ilgisi yani büyük bir ihtimalle bu dakikadan sonra sanıyorum oradaki açıklama daha fazla yer bulacaktır medyada Nasıldı o, ilgi umuyorum. Umuyorum, umuyorum. Buradaki ajans temsilcileri, yerel basın buradaydılar. Ayrıca biz de e, platform olarak çeşitli çekimler yaptık. Onları paylaşacağız. Biraz sonra basın açıklamamızı, daha sonra da bir iki saat içinde de görüntülerimizi önceki görüntülerle birlikte paylaşacağız. Çünkü henüz üç gün önce orada çok güzel yetin ağaçları vardı. Şimdi olduğu gibi yerle bir edilmiş bir alan var karşımızda. Bu iki görüntü arasındaki farkı görenler buradaki katliamın boyutlarını da çok iyi anlayacaklar. Şimdi bu ağaçların durumuna dair e, söküldü, kesildi e, gibi aslında pek çok tarif var. E, ne oldu orada? Yani ne kadarlık bir alanda e, ağaçlar e, nasıl e, bir şey nasıl katledildiler? Bize e, onu eğer takip etmeyen, e, henüz duyan meseleyi dinleyenlerimiz varsa bir paylaşır mısınız Erdoğan Bey? Şimdi burada bir zeytinlik sahası vardı. Yedi e, dekar, buçuk dekarlık bir alan buradaki zeytin sahasının varlığı termik santral kurulmasının önündeki önemli bir engel. Çünkü zeytin yasasında açık bir şekilde yazıyor. Bir yerde zeytin varsa zeytinlikse orası 3 km çevresinde daha doğrusu. Orada bir bırakın termik santrali bacası tutan herhangi bir falan yapılamıyor. Şimdi bunun farkına varınca biz bu alanın zeytinlik olması için girişimlerde bulunduk. Arazisi sahibi, arazinin köylü buradan Gömüköy'ünden bir vatandaş. Onunla birlikte Gömüköy'ün muhtarı Tarım Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'ne Bunun da buranın zeytinlik vasfını kazandırılması şeklinde. Üç ay süre oyalandılar, oyalandılar. E, müdürlük tarafından bir cevap çıkmadı. Ta ki üç kısımda bir yönetmelik çıktı. Daha doğrusu bir talimat çıktı bakanlıktan. Diyor ki, e, bir alanın etnik sayılması için 20, o, dedi, bir dekarda. 28 tane olması gerek işte cevabı yazda da sizin alanınızda 22 tane var bu yüzden sizin alanınızı teslim etmiyoruz diye bir cevap 3 ay sonra veriliyor yani bu talimatın çıktıktan sonra acaba bu süreçte yani bu talimat bizim burayla ilgili mi çıktı değil mi onu da merak ediyoruz çünkü bizim chat sürecinde de buna benzer bir sürü hukuksuzluk usulsüzlükle karşı karşıya kalmıştık bundan sonra bu arada bir başka gelişme oldu Devlete bağlı Türk ta <gülüyor> Taş Kömürü Kurumu bu alanı ve çevresindeki özel arazileri kamulaştırma şehri koydu ve kamulaştırma kararı aldı. Vatandaşları kamulaştırmaya çağırdı. Bu kamulaştırmaya çağırınca vatandaşlar şey korkusuna girdi. Özellikle bu zeytinlik sahibi. Şimdi burası benim elimdeki şey düşük fiyata gidecek. Ne yaptılar? E, bu Hatta kendisine duyduğumuz kadarıyla... 3 katı bir fiyat teklif edince bu arazi sattı. Bu 10 günlük bir olay. 10 gün önce bu araziyi da sattı. Hattat'ta bu araziyi alır almaz yapacağı termik santrenin önünde engel gördüğü için zeytin ağaçlarını ya pazar günü girdi, pazar günü girdiler. Burayı çöküp İzmir'e taşıyacağız söylemiyle. Şey ama burada bir çökme yoktu. Burada ağaçlar paramparça edildi, ağaçlar kesildi. Yok yani edildi. fotoğraflar da bunu anlatıyor çünkü evet, yani e, sık sık haberlerde de e, söküldüğü yönünde bir e, evet. açıklama ya da söküldüğü yönünde <gülüyor> bir bilgi geçiyor ama e, Oradaki fotoğraflar oradan gördüğümüz fotoğraflar bizim ağaçların kesildiği e, hatta parçalandığı evet. yönünde sizin dediğiniz Şimdi gibi. pazartesi günü biz duyuyoruz da <gülüyor> köylülerle birlikte sahaya gittik Sahada e, henüz biz gittiğimizde dört tane zeytin ağacı metreye kadar budanmıştı. Yani böyle husus bir bu budanmıştı, kesilmişti yani. Biz de dedi uyardık bu hususu yapıyorsun. Hem biz var mı? Hem gereken yazıları aldınız mı? Görüşler var mı? Falan diye aldık dediler bize zaten. Ee, onu da açıklayacağım biraz sonra. Nasıl bir diye. Hı hı. Ee, ondan sonra biz orada uzun süre kaldık. Kaymakamlara başvuru dilekçe verdik. Bu kesimin durdurulması, bu işlemin durdurulması hususu olduğu yönünde. Durdurulmadan hatta biz sahada işgalci konumuna düştük. Bu şeyin Karşısında jandarmayla karşı karşıya getirilmek istendik. Biz de köylülerimizle birlikte yani o güvenlik kuvvetleriyle bu, şir, bu tür bir şey yaşamamak için sağdan ayrılmak zorunda kaldık. Hı hı. Biz ayrılır ayrılmaz sahaya o an orada olmayan katoyu sokmuşlar. Ve bir gün içinde yerle bir iki üç tane kat Şu anda yanımda biz sağdan dönüyoruz birkaç katı traktör yani alanı sanki böyle inşaat çantayesine döndürmüşler. Olduğu gibi yerle bir etmişler köklerinden sökmüşler ağaçları yıkmışlar bütün işçilerini oraya getirmişler ve bir günde oraya yani biz o öğleden sonra aslına bakarsanız şeydeydik kaymakamlıkta il müdürlüğünde görüşmeler yapıyorduk bu izin var mı yok mu neden durdurulmadı diye o arada burada bu şey bir günde bütün işçilerini bütün ellerindeki katoyu benzer dozer benzer şeyleri buraya sokarak yok ettiler traktörlerle ve buradan götürdüler. Nereye götürdüklerini de bilmiyoruz. Evet yani e, aslında şöyle 12 yıla dayanıyor bu projenin e, geçmişi. 2005 yılından bu yana e, evet. neredeyse sizin orada buna karşı verdiğiniz mücadelenin e, geçmişi de aynı evet. e, şekilde. E, orada bir rödevans anlaşmasıyla 20 yıllığına kiralanmıştı değil mi HEMA'ya? Evet. Ee, şey, e, burada kömür sahası evet. Kömür, sa kömür sahası. 20 yılda 56 milyon evet. ton kömür çıkacak, taş kömürü çıkacak. Sonra da bir termik santral e, vasıtası. Evet. Da, e, o, o da sanıyorum 2008 yılları itibariyle 2007'de başladı değil mi e, e, termik e, santralle ilgili süreçte? Çet başvurusunu 2009'da yaptılar ama ondan sonra birkaç çet başvurusu daha yapmak zorunda kaldılar çünkü şeydi yani geri çevrildi iptal edildi. Hep ettirildi. iptal edildi. Aynı sağlayıcı. Burada halkın mücadelesi bunlar iptal ettirildi ve böylece. Şey yapılamadı. 2016-2000'e kadar. Bunu neden söylüyorum şey Erdoğan Bey? Çünkü <gülüyor> hani bakın 12 yıla dayanan geçmişi bir mesele 10 günde yaşananlar e, müthiş bir evet. e, sürat e, aslında çıktığını yani, gösteriyor tabii. ortaya. Müthiş bakın, süratle şimdi, bir şey yapılıyor şu an. Şimdi şöyle bir şey var zaten İzmir'de bulunan İzmir Bornova'da bulunan Zeytin Araştırma Müdürlüğü'ne bunlar sahaya aldıktan sonra 18 Aralık'ta başvurmuşlar. Bir günde 19 aralıkta müdür imzasıyla siz zeytinlerimi bize getirebilirsiniz diye bir yazı almışlar. Ama bu getirmek buradaki sökülmesi anlamına gelmiyor. Yani böyle bir yazı bir günde devlet ne kadar hızlı çalışmaya başlıyor bu da ilginç. Biz bize bunu sorguluyoruz. Tabii açıklamamızda da vardı bir gün. Ee, bunun yanında bize o izniden bahsetti. Böyle bir var. Bir de şey dediler 2014'te bir karar vermiş Tekne bir karar. Bartın'da zeytin yetişmez diye. Bunu kamuoyuyla paylaştılar. Yerel, yerel gazetelerde bahçılar. yer alan bir haber evet, değil mi? Bu evet, evet. Yani bunlar neye karşı ki burada zeytin yetişmiyor falan şeklinde. Halbuki son 4 yıldır biz de dün paylaştık basınla. Son 4 yılda Bartın Varlığı, Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, Yüzlerce, binlerce zeytin fidanı dağıttı köylere. Hatta bu köylere de dağıttı. Hem bu köyüne, hem Tarlağızı köyüne, yani çeşitli vatandaşlara bir dönümlük araziyle zeytin yetiştirmeleri için. Yani devlet bir yandan bu zeytini yetiştirmesi için fidan dağıtırken bir yandan da güve şöyle demiş, yani burada zeytin yetişimi uygun değildi diye bir rapor varmış. Böyle bir raporu gündeme getiriyor. Bu da komik. Ama asıl ilginç olan şey, o gün bize gösterilen, enstitü yazısı bir günde alınan, yani bu bize getirebilirsiniz sökülmüş olanları. Yazısı izin değilmiş çünkü hemen ertesi gün sahaya tarım il müdürü ekibiyle birlikte gelmiş. Bakın bunu size açıklıyoruz. Çünkü basmalı açıkladık ilk kez size açıklamıyoruz Ve şu zab zabıt tutmuşlar. Yapılan kesimin usulsüz olduğunu, kanunlara aykırı olduğunu söylemişler. Ee, bu şeye ceza kesileceklerini açıklamışlar. Buradaki Gömüköy'ün muhtarı Mehmet Doğu'da ceza bu şekilde bir bilgi vermişler bakın. Yani jandarmanın güvenlik kuvvetlerinin gözü önünde onlara da yalan söyleyerek bizim itiraz ettiğimiz bakın bu usulsüz yapılıyor dediğimiz noktada e, bu sorgularını güvenlik kuvvetleri tarafından bakın usulsüz yapılıyormuş diye. Ona rağmen yalan söyleyerek hayır bizim iznimiz var falan diyerek jandarma güvenlik kuvvetleri kandırılıyor. Belki kaymakamımız da kandırıldı. Diğer ilgiler de kandırıldı ve bu işlem yapılıyor. Ondan sonra da böyle tarım il müdürlüğü geliyor. Hayır e, biz izin vermedik kesilmiş ceza veriyoruz. Peki cezanın karşılığı ne? karşı karşılığı para cezası. Yani. Ağaç başına belli bir bedel. Yani Onlar cü... için çok ucuz bir bedel. Çok ucuz bir bedel. Aynısını biz e, Yırca'da e, yaşadık aslında 2014 yılında e, benzer bir süreç e, Somanın Manisa Somanın Yırca e, köyünde de yaşanmıştı. E, sanıyorum evet, evet. bizi dinleyenlerde hatırlayacaktır. E, projenin yeri değişmişti e, o dönem yapılanlardan ve ağaç başına kesilen ağaç başına da bir para cezası ödemek durumunda kalmıştı. Yani şunun altını çizelim Erdoğan Bey. Doğru mu anladım? Eğer e, bir yanlışım varsa düzeltin beni lütfen. Bu yapılan ağaç kesiminin yani zeytin ağaçlarını sökmenin taşımanın parçalamanın her neyse bir şekilde katletmenin e, izinsiz e, il tarım müdürlüğünden izin alınmadan yapıldığı belgelenmiş durumda öyle mi? Tabii yani çünkü usulsüz olduğuna dair tarım müdürünün muhtarımıza açıklaması var burada gelen yetkililerin hmm. açıklaması var bu usulsüzdür biz şey yaptık sabit tuttuk e, ceza keseceğiz ama cezanı karşılığı ne diye sor, sorulduğunda da para cezası demiş. Yani böyle bir şey. O zaman yani biz şunu şüphe ediyoruz. Şimdi bu çet sürecinde burada bu termik santralin çevreye, insan sağlığına, yöre ekonomisine çok önemli zararları olacak. Biz bunları gündeme getirdik çet dosyasına koymuştuk. Ve bunların çözümlerini ancak şöyle bulmuşlardı çet raporunda. İşte bunlar hatta Holding tarafından giderilecek, ortadan kaldırılacak, gayret edilecek böyle böyle yuvarlak cümlelerle hep bizim ortaya koyduğumuz çok önemli şeyler geçiştirilmişti. Şimdi biz soruyoruz. Basit bir zeytin olayında bile zeytinden bu kadar korkup zeytinleri bu kadar katleden bir şirket. Acaba termik santrali inşa ederken acaba o ususleri yani o şeyleri o zorlukları o sorunları gidermek için acaba hangi ususleri yapacak bunu da merak ediyoruz. Evet bu da tabii e, sizlerin özellikle bu sorunu en yakıcı biçimde en yakından yaşayacak olanların aklındaki e, önemli bir soru olarak e, bizimle paylaşıyorsunuz bunu. Daha bu iş e, çünkü hani termik santralle doğrudan bir alakası yok meselenin. Olur da dava sürecinde karşısına bir argüman olarak çıkarsa zeytinliklerin varlığı diye... Ortadan evet. kaldırıyor değil mi şu anda ta, ta, ta, şirket bunu? Bile bile, bile isteye bu yapıldı. Yani çünkü şu orada an... bir inşaat yapılmayacak. Termik santral bölgesi orası değil. değil hayır mi? hayır. Taş Ocağı Termik bölge... santral şey buraya değil yapılmayacak evet. zaten. Yani yapılacak olsa da o zaman yani izin çıkar davamız bizim olumsuz sonuçlar bizim kazanacağımıza inanıyoruz. Evet. Şu anda 4-5 ayrı davamız var hem çetle ilgili hem çevre düzeni planıyla hem üretim sanatıyla ilgili. Bunlar mahkemelerde biz mahkemelerimize güveniyoruz. Oradan lehimize çıkacak çıkmasını bekliyoruz. Şimdi onlar olmadan niye yok ediyorlar bu ziyeti? Zaten herhangi bir orada bir iş olmayacak. Aha. Ama bu bir işte ya bu bir büyük korku. Yani ne, aslında bu, işte. ne kadar e, sizin davanızda ne kadar bir taraftan haklı olduğunuzun da bir e, göstergesi olarak düşünülebilir bu. Çünkü argümanlarınızdan biri aslında dava argümanlarınızdan biri elinizden alınmak için tek bir tanesi üstelik evet, elinizden tabii, alınmak tabii. için yapılıyor. Böyle bir e, katliam olan zeytinlere oluyor. Olan devlet tarafından teşvik edilen e, zeytinciliğe oluyor. E, bu da ne yazık ki termik santraller için ve diğer başka enerji projeleri için sık sık yaşadığımız bir sorun. Peki Erdoğan Bey birazcık bize anlatır mısınız orada e, neler oluyor bu hareketli geçen günler boyunca? Ya e, işte neler oluyor şu anda ben sağdan yürüyoruz. Şimdi başladığımda andan itibaren Evet nefes nefeslisiniz zaten Köye sağ gitmiyoruz. olun. Köye <gülüyor> Tabii evet yani ama o kadar şimdi siz ama ben çok güzel doğanın içindeyim güzel bir güneş var şu anda. Yani hem size konuşuyorum hem de bunu zevkini tadıyorum. Yani böyle yaşadık. bir doğadayız. Ben burada yaşadığım işte Amasya'da yaşamıyorum. Bartla yaşıyorum ama Amasya'ya da hafta sonları kaçıyoruz tabii. Yani çok mutluyuz ama bu mutluluğumuzu işte ortadan kaldıracak şeyler var. Al çok tepkili. E, medyaya yansıyan görüntülerden de var bu. Hatta bir gün da göreceksiniz. Yani yaşadıkları yerde kendilerini şey hissediyorlar. Yabancı hissediyorlar. E, hatta için dağdan gelip bağdakini koyuyor diyorlar. Çünkü oradaki Satın aldığı arazileri artık halkı da sokmuyormuş. Yollardan da geçirmiyor. Bugün açıklamalarını yaptılar zaten. Endişe içindeler, telaş içindeler. Zaten birçok arazileri kamulaştırılacak diye korkuyorlar. Zaten kamulaştırma için şerzer konulmuş bazı tapulara. Yani yerlerinden gitmekten korkuyorlar. Ve sesimize kulak verin diyorlar. Siyasetçilere sesleniyorlar. Bizi duyun diyorlar. Hep atlatımı duyacaksınız. Hep termikçiler mi duyacaksınız? Biraz da bizi duyun diyorlar. Ama ne yazık ki kulaklar çıkalı bilgilerde. Ee, Erdoğan Bey bu e, kamulaştırılan araziler ne kadar? Bir, bize bilgi verebilir misiniz? Bir de neden kamulaştırılıyor buralar? Kömür sahası mı? Ee, hayır kömür sahası herhalde Etki sahası mı? şu an ilk yani bu ilk şey e, herhalde ulaşım için buraya büyük makineler getirmeleri lazım araçlar getirmeleri lazım yol üzerinde kamulaştırmalar var ilk şeyde bir de hemen sahanın kenarındaki alanlar kamulaştırılıyor şu ilk aşamada ama herhalde gelecekte diğer başka kamulaştırmalarda olması bekleniyor. Ee, önümüzdeki süreçte... Ama halk karşı, halk yerini vermiyor anlaşmada. <gülüyor> Birkaç kişi hariç genellikle çağrılara gitmediler, gittiler, protesto ettiler ve şey yaptılar. E, gerekirse kamulaşma olursa da dava açacaklar. Evet yani ka kamulaştırmaya karşı evet. açılan davalarda evet. e, enteresan sonuçlarda biliyoruz. En son Anayasa Mahkemesi'nin e, verdiği bir kararda kamulaştırmanın bir mülkiyet hakkı ihlali olduğu da tanınmıştı. Gerçi sonrasında hukuki süreç devam etti ama şimdi bu işin hukuki tarafı da belki biraz konuşmaya değer. Çünkü uzun bir hukuk mücadelesi aynı zamanda. Evet. E, sizin evet, verdiğiniz evet. mücadele değil mi? Şu anda evet. açılmış e, benim Yanlış biliyorsam 3 farklı dava var termik santral farklı, projesi. Sayısını ben bile bilmiyorum ama 3 farklı konu var. 3 farklı Şimdi, konu var. Ayrı evet. ayrı çünkü davalar mesela liman çedi var burada. Hmm. İthal kömür getirmek için yapmak istediği bir termik santral. Şey, liman çedi var. E, termik santral ile ilgili çede şey davamız var. 2 tane diyor. E, bir tane çevre düzeni planında daha önce değiştirmedikleri halde kabul etmedikleri halde değişikliği. Şimdi değiştirdiler çetin kabul sonra İtal kömürle mi çalışacak bu termik yani santral? Şimdi kendi iddiaları yerli kömür. Hmm. Ama biz zaten hesapları yaptığımız zaman bu da maden mühendisleri var, süsiyolojikler var hepsi hesapları yaptıkları zaman böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylüyorlar. Yani böyle bir şey mümkün değil. O yüzden hesapları da var. Bizim daha önce yazdığımız barca bir da var. Çet dosyasına konuldu bunlar. Onlar çok net. Zaten bu hesapları yapmaya gerek yok. Bir tane liman yapıyorlar. Başından beri bir liman projeleri. Aslında başta aynı chat başvurusundaydı ama sonradan ayırdılar bunu. İşte o, o açıdan yani o limanda da biz fazla kömürü ihraç edeceğiz diyorlar. Yani nasıl olacak ki? Buraya yetmiyor. İhraç edeceğiz. ithal edecekler. Bu çok açık. Benzer örnek Zonguldak Çatal Ağzı'ndaki Eren Enerji'nin yapmış olduğu termik de var. Onlar da biz Zonguldak'taki iki kömür sahasını aldılar. Biz buradan ürettiğimizi şey yapacağız dediler. Fakat e, daha sonra da bu termik santral inşa edince limanı da yapıp ithal kömürle çalıştırdılar. Benzer örneğin de burada olacağın olması kesin diye bakıyoruz biz. Yani aslında lima, ithal kömür gelmeyecekse diyorsunuz limana ne gerek var o halde. Tabii, tabii, tabii, tabii, e, ona tabii. da zaten açtığınız dava bulunuyor. Bunu şeyden özellikle sordum yani kömürün e, benim şahsi olarak e, yerlisi... İtali ayrımını yapmaktan yana değilim kömürde Yo, de, kömür de kömürdür zaten. ama evet. e, sayın enerji bakanı Berat Albayrak yapıyor bunun ayrımını ve daha geçtiğimiz evet. günlerde söylediği bir laf bakın ithal kömürle çalışana kimse karşı çıkmıyor yerli kömürle Çalışanların önünü kesmeye çalışıyorlar gibi e, açıklamalara evet. e, tanık olmuştuk e, hatırlayacaktır evet. dinleyenlerimiz de. Yani hani meselenin bu boyutunu şey yapalım e, söylemiş olalım. Biz devam edelim. E, Erdoğan Bey şimdi e, bugün bir basın açıklaması yapıldı. E, bu hareketli günler içerisinde siz orada köylülerle birlikte konuşuyorsunuz. Diyalog halindesiniz. Acele kamulaştırmalar evet. başladı ne yazık ki. Ve son, e, son olarak Acele da... Acele kamulaşmayı normal kamulaştım. Şey, Düzeltmeyiz. Düzeltiyorum. Yani evet. Ağzımız alıştı belki de bu Aha, projelerden. Evet, tabii, tabii, Kamulaştırmalar, istimlak evet. projeleri, istimlaklar evet. başladı. Ee, evet. Ve şu anda ağaçların, zeytin ağaçlarının kesilmesiyle birlikte bu süreç devam ediyor. Başka zeytinlik araziler var mı? Olası yeni gele, gelecek katliamlar var mı acaba e, önümüzde? Yani şöyle, yani katliamlar ne zaman olacak? Bu izin çıktığı zaman yani davayı kaybedersek olacak ama biz inanıyoruz ki davayı kaybetmeyeceğiz. Hmm. Çünkü yani çünkü bunu yaptıkları zaman geçerse projeye göre bu alan zaten orman alanı. Termin kurulacağı alan orman alanı. Evet. E, termin santlarının küllerinin boşaltılacağı alan şu an için herhalde bir 80 hektar ama daha da büyüyecek. Bu orman, sat orman alanı. Şu anda küçük gösteriyorlar biliyorsunuz çeli geçirmek için. sonra alanı genişletiyorlar aşama aşama. Ve deniz kıyısında, Karadeniz'in hemen kıyısında 80 e, hektarlık bir alan ama daha da büyüyecek. Belki yüzlerce hektarlık bir yüz sahası olacak. Baktığımız zaman diğer örneklerde yüz sahaların çok daha büyük alanları kapladığını görüyoruz. O açıda ormanlar katledilecek. E, bunun yanı sıra burada bizim bir kavşak suyumuz var. O zarar görecek. Bu hem külden hem orası belli artıkların depolanacağı bir alan olarak görülüyor. Halbuki Bartın şehrinde 100 bin kişinin çeşmelerden yani evdeki çeşmelerden değil, ortak çeşmelerden aldığı içme suyu. Bu kullanma suyu değil. Yani e, Ve pet şişelere pazardan alacak yani marketten alacak şişelerde mutaş değiller bu sayede insanlar. 100 bin insan. İşte o suyun tehlikeli var yok olma tehlikesi var. Yani böyle tehditlerle karşılıyor. Burada bizim için önemli olan bu sahada e, emersiyon diye bir olay var. Hava, hava çökelmesi diyelim basitçe. Onun e, bu termik buraya yapıldığı zaman insan sağlığını bırakın. Ölüm tehlikesi yani insanların biliyorsunuz Londra'da 1950'li yıllarda bir geceli 2 bin insan ölmüştü. O binlercesi e, hasta yaralı kalmıştı. O anlamda bunlar hep bizi eğer bu termik sandviye çedi mahkemeden bizim itirazımız kabul edilmezse ve olumlu kararı devam ederse yani ne yazık ki bunlarla Bart'ın halkının karşılaşması olan kararizmin kirlenmesi, buradaki balıkçılığın zarar görmesi olan, Amasya'daki turizmin zarar görmesi, bitmesi olan, buradaki tarım yapan insanların, balıkçıların yapacakları işlerinden olması olan, Bunlar hep bizi bekleyen felaketler dermis sandalyeler yapılırsa. Evet, e, binlerce imza ile açıldı değil mi davalar? Sizin bu dava konusu ettiğiniz argümanlarda evet. bunlar aslında binlerce tabii, imza. Tabii. E, Şimdi son rakamı hatırlamıyorum ben ama siz belki bizi hatırlatırsınız Doğan evet. Bey. Şimdi şöyle, biz aslında 2016 pardon şöyle söyleyeyim 2015 yılının haziran ayında bu cet raporu tamamlandı ve askıya çıktı. 10 iş günü de vardı. Buna itiraz için. Türkiye'de yapılmayan bir şey yaptı. 43 farklı dilekçe. Bakın imza demiyorum. Hı hı. Farklı dilekçe. Ayrı kağıt, ayrı e, insan, ayrı kimlik numarası, ayrı adres yani ve imza. Yani. 43 gün kişi. O 10 günlük kısa süre içinde bu itirazını yaptı. Nüfusu ayrı kaç efendim Amasya'nın Bart'ın? Ee, Amasya'nın Bart Bart nüfusu 190 bin kadar bütün nüfusu. Amasya'nın çok daha az nüfus nüfusu var ama... Şey değil yani bu 10 gün daha olsaydı o dilekçeleri 100 bine çıkaracaktık. Evet. Çünkü ulaş köylere gittik yani muhtarlarla bir araya geldik onlar... Çalıştılar, masalar kurduk. Bu şekilde 43 bin ayrı dilekçe düşünün bunu daha sonra bakanlığa kamyonetle götürdüler bu dilekçeleri. Ancak taşıyabildiler. Hmm. Hatta onlardan birer tane de patokollu almak sonunda kaldı müdürlük elemanlar. Ona çok şey yaptılar. Yani bu kadar uğraştırdınız bizi diye çok iş çıkartmışsınız ama size <gülüyor> gerçekten 43 evet. bin dilekçe diyorsunuz evet. Erdoğan Bey. Evet. Şimdi bütün evet. bu e, evet. dilekçelerle, bütün bu itirazlarla halkın açık karşı çıkışıyla e, devam evet. eden bir süreç var önümüzde. Evet. Ne zaman davalı? Dava sürecindeyse, Duruşmalar. dava sürecindeyse biz 2019 davacıyla dava açtık. Kabul edildi chat O da bir rekor oldu Türkiye için. 2019 ay davacı. Aslında bu 5 bin de olurdu, 10 bin olurdu ama biraz masraflı bir dava açmak. Diyorsunuz noterden avukata vekalet vermek gerekiyor. Yani sadece vekaletler için, yani burada ödenen para belki 100 bin liray buldu. Belki de daha fazla bir şey. O yüzden biz de sınırı tutalım diye 2019 davacıyla açtık. Hmm. Yani 219 davacısı var bu şey Zonguldak İdare Mahkemesi'nde açmış olduğumuz davada iptal edilmesi için Çedin. 219 davacımızla bunu takip ediyoruz. E, Temmuz ayı içinde buraya bilirkişi geldi. Sağda incelemeler yaptı. Şu an mahkeme heyeti bilirkişilerin başlığı. Raporunu bekliyor, bekliyor biliyorsunuz raporu bekliyor. Bu rapor gelince elbette mahkeme bir değerlendirme yapacak. Biz duruşma istemiştik. Bir duruşma olacak. Duruşmaya gidecek. Kendi şeyimizi ifade edeceğiz, kendimiz ifade edeceğiz ve yani bizim beklentimiz dediğimiz gibi yani hiçbir hukuksal şeyi yok, hukcabısı yok bu şeyin. Teknik anlamda sorunları var. Çevre açısından, sağlık açısından sorunları var. O açıdan ...biz bu şeyin iptal olmasını bekliyoruz. Erdoğan Bey çok Daha teşekkür da. ediyoruz... E, çok ...vaktinizi ediyorum. ayırdığınız için, katıldığınız ben için... Çok ...sıcağı bilgiler sıcağına... Bilgiler bilgiler bilgiler. ...olaylar gelişirken bağlandığınız <gülüyor> yayınımıza... ...önemli bilgiler evet, de evet, paylaştınız. Evet. Çok sağ evet, olun. Evet. E, tekrar... ...konuşacağız muhakkak bu konuları sizinle. Tabii, tabii. E, kolaylıklar çok, diliyoruz efendim. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Bartın platformundan Erdoğan atmış... ...hoca e, telefon attığımızdaydı. Bartın'da... ...12 yılı aşkın bir süredir... ...devam eden... Bir termik santrale karşı, kömürlü termik santrale karşı mücadele var. Bu mücadele e, hukukta yani hukuk ayağı da uzunca bir süredir devam ediyor. Pek çok kazanımla sonuçlandı. E, halen devam eden üç ana konuda devam eden pek çok dava var. Bu davalar devam ederken Bartınların, Amasralıların kendi yani kendilerine bir dava konusu olarak, bir argüman olarak kullandığı... Bakın bu bölgede zeytinlikler var argümanını e, ortadan kaldırmak için... E, Alelacele bazı raporlarla az önce detaylarını dinlediniz bir e, a, zeytin ağacı katliamı yaşanmış orada e, hafta başından bu yana zaten özellikle sosyal medyada gündemdeydi bu konu bugün Erdoğan atmış bize yaptıkları basın açıklaması ardından bağlandı basın açıklamasında da e, önemli öne çıkan konu şuydu orada Tarım İl Müdürlüğü'nün izni dışında kesilmiş bu zeytin ağaçları ve onun Ağaç başına çok cüzi bir miktar olan para cezasını şirkete kesmeleri gerekecek en nihayetinde. Ama zeytinlikler gitti, alan kamulaştırıldı. Bir argüman ortadan kalktı ama diğer argümanlar orada duruyor Bartınlıların. Bakalım hukuk ne diyecek, yargı ne diyecek? Önümüzdeki günler onu da gösterecek bir bilirkişi raporu bekleniyor proje için diyelim. Bu haftanın yeşil bültenini böylece noktalayalım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Yeşil bülten